Kari'a ah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kari'a ah, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. El ah. kapıyı çalacak felaket. Mel ah. nedir o kapıyı çalacak felaket? Ve ah. kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin? يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبَثُوسِ O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْغِهْنِ الْمَنْفُوشِ Dağlarda atılmış renkli yün gibi olacaktır. فَأَمْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهِ Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir. Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir.